pata satınır. Bu iş parayı kabul etmez. Hümüş maddeyi kabul etmez. Bu gönül işidir. Dedik ya. Güzelliğin sınırı yoktur. Güzel daha güzel daha güzel. Güzeli aranı dil şey ııı hadisleri bahsediyor ki Allah güzeldi güzel. Selam. Allah'ın da sunuldu, onun vasıplarını da sunuldu, güzelliğini sunup. de sunuldu. Çirkini de sunuldu. Çirkini, çirkini var. Beterin, beteri vardır. Güzelliğin de güzeli vardır. Şimdi ama güzeli aramak lazım. Güzellik arasındaki çirkinlikleri tek tek varsayıp, kumlu tercihi atmak lazım. O zaman saf, saf güzeli kalsın sab kösettik kalmadı. pek sablı ama mümkün olduğu kadar eee arınmış güzellik olsun. O o o balık su şekeri. Eee kalda güzellik düzeni düzelirse ben. Yüz anayışı güzel? Gelme, güzeli, ki keb gösterir. Ya iyi Ama biz de bir de ararız. Siz <gülüyor> işte bu halde baba yerde oturur. mecazi güzeli de ararız. Güzel bir yerde mesela rahatlık huzur verir. E, sadece sanki insanın hakwindeki güzellikliğini akseder. E, böyle bir insan ruhu çok İlişkeni yaygın vermişler. Gönü huzurlu mu? Güzel mi? Yüzünde bir şey. Güzel fikirli misin? Allah. O sana akseder. Mutlaka o güzel olur. Bak dedim, ne mutluydu adama yanaşmıyorum ben. O i̇çindeki çirkinlik, kötülük güzelse, aksetmiştir. Yanaşmıyorum ben. Güzel. İnsanların e, Anotomik güzelliği vardır. Ee, şeylerde eski kitapları da ezer. Mesela elinden kaşların şekli, dudağının dolmanı, dudaklarının kulakları şekli. Hep bunu verir. Size zaman zaman söylerim. Şu tip inserden kaçınıyor. Evet. Dudakları çok ince kadınlardan kaçınıyor. karşıları bir gün yapışmış. Falan. Yatı çok açık insana kaçının. Bir aptal oldu. Buradan ııı e, çok aptal ne <gülüyor> Hep anlamazlar. Ne dersen? <gülüyor> Müdün <Mülgin yaparlar, yani. gülüyor> kısa insanlarda. Yani. Kaçının. <gülüyor> mutlular, ne mutlu ne fark ederler. Tırnakları kısa. <gülüyor> Uzun tırnaklardan sana zarar <gülüyor> kendine <düşünüyor> Herkes kendine <gülüyor> <olur>. <gülüyor> <gülüyor> Bu tırnaklardan insana zarar gelmez. Sağkar olduğu, her biri bencil olur. Onu da söylüyorum. Söyle, kete filozoftu demiş demeyin. indemeyin. Kaderi kendinden yazıttır. İnsanın kaderi kendinden yazıttır. Siderler dedi. İnsanın kaderi dedi kendinden yazıttır. Yüz hatlarında, vücut hatlarında. Ellerinde yazılır insan kaderi. Şimdi bak diye zaman insan ne olduğu biraz anlaşıyor. İnsan domuz domuz bir türlü mi anlaşılır? İyi mi? İyi sap da aptam o da anlaşılır. Ne Ama şu da var, insanın ruhunun kuvvetini, aklı ve karakteri, hani şey, iradesi, birçok kötülükler önüne geçen çok kötü bir insan o sayede güzel olmuş, iyi olmuş. Yani kötülük insanın ebedi değildir. Değer karakterin kuvvetiyse o kötü zaman zaman içerisinde halledebilirsin. Bu da ben. Gel bakayım boşuna geldim. Dedim dün, dün de aklıma geldi. Hello. Bu dedim bir şaman üstü galiba. <gülüyor> dedim ama kıyamadım da. Soğuktan kurtarmışım dedeciğim. Bakın Otobası yedim. Yer Arapça dersim mi Yok. E, şeye gidiyordum ya, ne altına. Hı. Ney mi? ne Kutla altına neye gidiyordun? Neye gidiyordun? Yok hocam, şey, e, şey, bir deyizim, şey... Kampçuktan... Koru çalışmasını mı? Koru. Nazariyet için gidiyor. Soyfeş. Nazariyet. Şirket şey, evet. mi o, mimar mı? Evet evet, o ve kızı. Ha, kızı seviyor, gitmiş bir kupa kucar mi? Yok, o da çok şeflik yapıyor, korun yönetiyor, refer fa derse de ederim. Hayırlı olsun.